amellerdir. Hangi ameliye kalesen imaniye khalemiş olur Bunları hepsini üst üste koysan mükemmel bir iman olur. Bunları hepsini canlandırabilsen Evliyaullah olursun, Mukarrabi'nden olursun, Mühsün derecesine vararsın. Bu dünyada. O dünyada da da yerleşirsin. Kimin yanında? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında. Ondan dolayı bu şöbeler çok önemlidir bizim için. Olmasa olmazımız olması lazım. Onun için biz biraz bu şöbelerde ağır gittik çünkü günlük hayattır bu. Her insanın güncel hayatında bu şöbeler canlanması lazım. Evet geçen 49. şöbe Veli Amr'a itaat Şöbesidir. Bugün 50. şöbedeyiz. O da nedir? Cemaatten ayrılmamak. 50. iman şöbesi cemaatten ayrılmamak cemaat nedir? cemaat bir meselenin üzerine belli insanlar toplansa olar cemaat olur bu anlamı, lügatçe anlamı bir cemaat var, nedir? bir mesele oları toplamış bir mesele üzerine toplanmışsalar cemaat olur Ey Müslüman cemaati nedir? İslam inanmışlar İslam'ın etrafında toplanmışlar. Cemaatul Müslimîn Müslüman cemaati diyorlar bunu. Onun için biz Müslüman cemaatinin içinde Resulullah'ın haber verdiği gibi nedir? 73 73 fırkadır. Bu 73 fırkanın 72'si nedir? Dalalet üzerinedir. Bir tanesine üzerinedir, sünnet üzerinedir. Onlar da çimdir ehli sünnet. Eyidir ehli sünnetin gerçek adı nedir? Ehli sünneti vel cemaat. Ehli sünnet ve'l cemaat. Ehli sünnet nedir? Ehl ashabı sahibi. Neyin sahibi? Sünnetin sahibi. Bey'un sahibi kimdir? Beyo sahibidir. Ehlidir, ehlibeytidir. Yani sünnete kim sahip çıkıyor? Bir grup Müslümanlar. Onlara ismi oluyor bu zaman? Musafer. Ehli sünnet oluyor. Cemaat nedir? O musulmanları sünnet bir araya getirmiştir. Yani bizi bir araya şu anda ne getirmiş? Bir ders getirmiş. Bize ne diyorlar? Ehli ders. Bu dersin ehlidir. Bu ders bizden mütekevvindir. Yani buradan biz olmasak bir ders olmaz. O cemaat olmasa sünnet ne olur? Canlanmaz. Sünnet kaybolmaz ama canlanmaz. O sünneti kim canlantırıyor? Cemaat. O cemaat Müslüman cemaati ehl-i sünnetin atrafına toplandı. Bu ne diyorlar buna? Ehl-i sünneti ve cemaat. Burada cemaatin önemi ortaya çıkıyor. Onun için Allah subhanehu ve teala ne diyor? وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ وَلَا تَفَرَّهُوا Ne demektir? Allah'ın ipine sarılın. Hablullah nedir? İp. Lugacca'da iptir. Ama terimde ip değil. Bu neye için Allah'ın dinine. Allah'ın dinine sarılın, dağılmayın, ayrılmayın. Bu emirdir yani sarılmasanız dağılırsınız. Yalnız kabul etmez. Yani siyah bayazdır. Hiç kimse diyebilir mi? 1400 senede tarih. Şimdi bir şeyi onaylamak için tarih lazım. Bak bir ilaç buluyor doktorlar bunu piyasaya indiriyorlar. Bu ilaç yan etkisi var yok mu filan. Bunu ne belli eder? Tarihi bellidir. Bu ilaç piyasaya iner, denenilir, ondan sonra bu ilaç iyi mi iyi değil, eksiginler dedir git. Rabbil aleminin bu sözünü kim ispat ediyor, canlandırıyor? Tarihi. Musulmanlar ne zaman cemaat olmuşsalar, sünnetin etrafında toparlanmışsalar, ne oluyor bu? Her zaman hakimiyet olardadır. Ne zaman ihtilaf etmişseler, hakimiyet olardan çıkmış. Tarihe bir göz atsanız ne zaman Müslümanlar zayıf düşmüş? Ortadadır. Ama ne zaman Müslümanlar güçlü olmuşlar? Yine ortadadır. Ne zaman birleşinceler. Osmanlı Devleti'ne bakalım, bizim devletimiz. Türklerin devleti. Bakıyorsun, Osmanlı Devleti ne zaman ihtilaf yoktur, sultanı güçlüdür. Her zaman güçlenmişler. Ne zaman bakıyorsun ihtilaf çıkmış aralarında. Zayıf düşmüşler. En son dönemleri de zaten bundan bellidir. Hep ihtilaften dolayı zayıf düşünmüştü. İslam, Osmanlı Devleti İslam tarihinden bir parçadır. Biraz daha geri dönsek Selçuklular zamanında, biraz daha geri dönsek Abbasiler zamanında, <gülüyor> Emeviler zamanında, Endülüs'e gitsek diğer Emeviler zamanında neymiş Endülüs'te Aynı şeymiş. 500 sene biz Endelüs'te haçmiyet hacimet İslam yıldır. 500 sene. Neredeyse Avrupa'ya ele geçirecektiler. Ama ne olmuş? İhtilefe düşmüşler. Aralarında tartışmışlar. Hakiki düşmanı bırakmışlar. İslam'ın atrafında bırak, toparlanmayı bırakmışlar. Şeytanın tabi vasıtasıyla ne yapmışlar? İhtilefe düşmüşler. Zayıf olmuşlar. Zayıf olmuşlar. Hatta ülkeyi kaybetmişler. Bugüne kadar Endülüs Yeşil Endülüs tarihte bellidir. 500 sene İslamiyet hakim olmuş. Şu anda kimin elindedir? Gayrimüslimlerin elindedir. 500 sene İslamiyet beyrağı orada. Şimdi Endülüs dediğimiz şey İspanyol, e, Portekiz. Bunlar nedir? Hepsi eskiden İslam devletiydi. İhtilaftan ne oldu kaybettik. İşte ve'a'tasimu bi'hablillah Allah Teala niye habil diyor? Habil neye delalet eder? Kurtarmaya delalet eder. Bir çukura düştün, bir kuyuya düştün. Sen neyle çekerler? iple E seni gönderseler bir incecik ip, çürük ip ne olur? Ona dımırlansan kopar. Allah'ın ipinden başka bütün ipler seni Allah'ın yanına götüremez. Kopar. En sağlam ip nedir? Allah'ın şeriatidir emridir ona sarılacağız onun için ip çekmek için her zaman kopmasın diye sağlam ip nedir onun için kinayet vermiş ve'a'tasimu bihabdillahi cemiyan hepiniz bak hepinizi emirdir neye toplanacaksınız Allah'ın ipine Allah'ın şeriatinin etrafında toplanacağız şeriat da nedir Resulullah sünnetidir Resulullah'ın getirdiği bütün şer, sünnet şeriattir. Buna toplanacağız. Bu bizi birleştirecektir. Bu birleşti, biz cemaat oluruz. Cemaat oldu, bereket olur. Cemaat olmadığı yerde ne olur? Nikmet olur. Nikmet olur, azap olur. Allah Teala ayetin sonunda diyor ki, vaat sonra hatırlayın diyor, siz Ataş'ın çınarında yürüyordunuz. Neredeyse Ataş'ın içine içine düşürdünüz. Allah sizi nereden kurtardı? Rahmetiyle. Onun için kurtardınız. İş bitti mi? Bitmedi. Çünkü burada bir düşman var. Bizi başımızı boş bırakmaz. Ne yapar? Tefrika salar aramıza. Ne yapmamız lazım? Bitmemek için, tefrika düşmemek için aramıza lazım. Devamlı sünnetin etrafında sarılacağız. İhtilaf ettik sünnete sarılacağız. Bugün de Müslümanların en çok ihtilaf ettikleri sebepler nelerdir? Bakıyorsun görüş ayrılıklarıdır. Ama Allah Teala diyor ki eğer bir meselede ihtilaf ettiniz فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولُ Allah ve Resulüne döndürün. Hilaf çözülür. Eğer anlaşamasanız da bunda alimlere dönün. اُلُلْ اَمْرِ مُنْكُمْ Alimler o fıkhı çıkartırlar size değer bu haklıdır, bu haksızdır. O zaman onun için Allah Teala diyor çi taife minel mu'minine iktetelu fa aslihu beynahuna Hatta böyle Hilaf böyle büyücü oldu ki çi, çi taife kıtal yaptılar. Çi sine Bunların aralarını kim düzeltir? Alimler. Eğer alimler karar verseler bu doğrudur, bu yanlıştır. Yanlış olan taife Doğruya boyun eğmesi lazım. فَاِمْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا Biri bagi etsen, mahkeme kararına baş eğmese, فَقَاتِلُوا اللَّتِي تَبْغِي Baş kaldıranı, uymayan mahkemenin kararına ithal yapın onu, öldürün. Neden? Bak o da Müslümandır. Ama şeriat'ten emir geliyor öldürün. Neden? Çünkü cemaatin ziddine çalışıyor cemaati bozmaya çalışıyor onun için geçen derse dedik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ümmet bir parçaysa başlarında bir halife var ise bir tane gelse ümmeti bozmaya kalksa onu kital yapın onunla öldürün onu her kim olursa olsun ne kadar salih olursa olsun çünkü o ne yaptı ihtilafi ortaya katıyor ihtilaf ortadan kalkmak Nedir şarttır? Bu da neyden olur? Cemaatin etrafında toplanmakla. Biz cemaatin etrafında toplandık. Cemaatten dışarı çıkmadık. Ne olur? Salih amellerin zirvetini biz işlemişiz. Bize ne lazım? Salih amel lazım. Salih amel imanın şubeleridir işte. Bütün imanın şöbeleri salih amellerdir. İşte bu şubede İmam Beyhaki Niye diyor Sünnete şey şeye, cemaate sarılmak. Cemaatin atrafında toparlanmak. İslam dini dedik, toplumsal bir dindir. Allah Subhanahu ve Teala insanı yalnız yaratmamış, yalnız yaşasın. Toplumsal yaşayacaktır. Bu insanoğlu da Musulman oldu, bu Müslüman dini de toplumsal bir dindir. Hepsini bir arada tutar. Toplumsallığı zirvete eriştirmek için, disiplinli yaşamak için ne lazım? Düzen lazım. Lider lazım. Anlatabildim mi? Onun için cemaatin olması olması nedir? Bir matod üzerine toplanmak, bir lider üzerine anlaşmaktır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde mübarek cenazesi hala yerde <gülüyor> gömmeden önce, yakamadan önce halife seçildi. Acaba neden? Dünya, dünya mı peşindeydi Hazreti Ebu Bakır, Ümer, bütün sahabeler? Hayır! Haşa! Allah onları tezki etmiş. Ama neden? Resulullah'ın emrini yerine getirirler. Bir gün olsa cemaatin başı lidersiz olmaz halifesiz olmaz cemaatin başında halife olmadı yeni lider olmadı o cemaat cemaat olmaz onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, üç tane sefere çıksanız birinizi emir seçin başınıza çünkü herkes bir telden çalar ama bir tane bir teneye uyması lazım bir tane emir olur emir verir gerisine yapar itaat etmesi lazım Buradan disiplin kurulur, yoksa başka bir şekil disiplin kurulmaz. Cihada gittin. Ne lazım? Bir kumandan lazım. Her çeşelinde silahı cihad edebilir mi? Edemez, başarılı olmaz. Yani bu dünya kurulanı budur iş. Eski tarihe de baksanız, yeni tarihe de baksanız budur iş. Askerde de öyledir. Devlet yönetiminde de öyledir cemaat çalışmasında öyledir. Mahallede bir derneç kursan, apartmanda bir yönetici lazım. Demek ki her zaman cemaatine toplar, baş toplar. Bu baş önemlidir. İslam dini halifeye vermiş, bunu valisine vermiş, halifenin tayin ettiği valiler bunu içme vermiş. Her yerde sefere gittin, çiten oldun, biri lider olması lazım. Lider değil ki onun her şeyde seni, sen ona uyman lazım. Neden? Taatte, marufte, şeriatin verdiği ölçüde ona uyacaksın. Yani seni başımıza lider seçtik, bize diyorsunuz namaz kılmayın. Şimdi ben canım çekmiyor namaz kılmayı, bekleyin. Biz itaat etmiyoruz. İtaat nedir? Onun için lider seçmekte, halife seçmekte alimler çok katı şart koşmuşlar. O katlı şartlerden birisi nedir? Bu önce salih, musluh olacak. Ehli takva olacak. He? Tarihi belli olacak bunun. Onun için Hazreti Abu Bakır'ı seçtiler. Neden? Çünkü Resulullah'tan sonra diyor ki biz Resulullah zamanında, Resulullah'ın önünde biz derdik Resulullah'tan sonra en hayırlimiz Ebu Bakır'dır. Sonra Ömer'dir derdik. Resulullah da buna karşı gelmezdir, süserdir. Demek ki ikrar etmiş bunu. Onun için Abu Bekir'i seçtiler. Abu Bakır radıyallahu anh'ı kimi seçti? Hz. Ömer'in niye en teqvalidir? Seçti ama dayatmadı. Ne yaptı? Ehlil hal vel akde istişare etti hasta olduğunda. Ne dedi? Tek tek büyük sahabelere dedi benden sonra Ömer aday göstersek razı mısınız? ondan iyi mi var dediler Hz. Ümer'de Allah Resulullah vefat etti ondan razı olarak gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derdi her zaman hadislerde ciltu ana ve abu bakır kultu ana ve abu bakır dedim ben ve abu bakır geldim benle abu bakır bu karar aldım benle abu bakır ve Ömer bu karar aldım her zaman derdi Resulullah. Yani bunlar benim vezirimdir. Ondan sonra üçüncü halife nasıl beyat oldu? Hazreti Ömer dedi. Altı tane ben bunlardan birisi seçilmesi lazım. Demek ki sahabenin içinden altı tane seçilmiş. Hazret Ali Hazreti Osman ölen öldürdülerinden sonra onu ne yaptı? Ee, sahabeler en büyük sahabeler toplandı. En takvalimiz kimdir? Hz. Ali gördüler. Var mıydı ondan takvali? Haşim. Hz. Ali en takvali illeriydi. Ve hakeze hilafette İslam ne koymuş? şart koşmuş. O zaman biz bir cemaati başına kimi getiririz? En salih, en takva, en alim olması lazım. Bu da şarttır, olması olmaztır. Ondan dolayı o başa gelse ne yapar? Yanlış yapar mı? Yapmaz. Yapsa da düzeltiriz kabul eder. Hazreti Ömer'i biliyorsunuz. Ne kadar şiddetlidir. Ha? Bir gün Minber'de Cuma hutbasında eşitin ve itaat edin ey Müslümanlar. Bir bedevi kalktı dedi neye eşitiriz ne itaat ederiz sen? Neden? Hz. Ömer sordu neden? Demedi getirin. Şu, bu bir olsalar yöneticiler ne derdi? Hemen atarlar içeri Demedi öyle. Neden dedi, sebebini sordu. Dedi çünkü bize ganimet dağıldı, parça kumaş geldi Yemen kumaşından. Her adama bir tane verdiler. O da zor zor bir elbise çıkıyor. Sen boyunki metre nasıl bu elbiseyi yaptın? Demek ki sen kendine bir buçuk parça kumaş almışsın. Bu adaletsizliktir. Biz seni nasıl eşitiriz? Allahu Ekber. Hazreti Ömer buna kızdı mı? Sen ne bilirsin ben nasıl ehli tekvayın beni tenkil edirsin milletin önünde dedi mi? Demedi. Sevindi. Dedi ay Abdullah Kalk oğluna dedi. Açıkla. Abdullah dedi ben kendi hissem'i verdim babama. Babam uzun olduğu için elbiseyi dikti, iki parçalarını dikti O zaman kalktı, Arabi kalktı dedi el sema ve Şimdi eşitiriz ve itaat ederiz. Hazreti Ömer dedi elhamdülillah benim ümmetimizde Ömer'e dur diyen var. İşte halife nasıl seçilir? Böyle seçilir. Başımıza bir teneyi getirirken de cemaatimizin büyücü olarak çan, böyle getiririz. Baş alimi nasıl getiririz? Böyle getiririz. Her adamı tutup sokaktan yani cemaatin içinden sen gel başımıza emir ol diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ne ister demek için? O ehli ilm olsun. Ehliyeti olsun. Çünkü halife halife Kimi temsil ediyor Resulullah? Resulullah kimi temsil ediyor Rabbül Alemin'i. Rabbül Alemin gibi bir halife yer ettirdi. Emir, cemaat, alim kimi temsil ediyor? Aynen halifeyi zincirleme gidiyor. Yani sonuçta Allah'ın emrini uygulayanlardır. İşte arkadaşlar, böyle halife böyle cemaat lazım. Böyle halife var ise ehli taat Cemaatte olması lazım? Onun etrafına sarılması lazım. Bir iş yerinde patronu dinlemek zorundasın. Dinlemesen ne olur? Her çeşit şey kafasına göre çalışabilir mi? 20 tane adam çalışsa, çalıştırsan her çeşit şey ben kendi bildiğim gibi okurum ne olur? O iş yeri batar. Fekeyfi Allah'ın yolunda Allah'ın dinini savunmakta cemaatler. Onun için arkadaşlar cemaat şarttır cemaatsiz musulman olmaz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki buyuruyor bir tane boynunda beyat olmasa o nifak üzerine ölür. Allah korusun. E ama bizim bugün de halifemiz yoktur. Kime beyat edelim? Nifak üzerine ölür müyüz? Evet. Eğer bu halde ölsek nifak üzerine ölürüz. Ne yapmamız lazım? Eğer cemaat yokysa başımızda halife uysa da ne deriz en azından bu ibadeti gönlümüzde canlandırırız. Diyeriz biz halifeyi getirmek için adım atıyoruz, gelse de başımıza bayat ederiz. Hatta bu ibadetin lezzetini yaşayalım. Ama biz oturmuşuz halife yoktur tamam ne zaman gelse deriz sorgu altına çekileceğiz. Allah Teala bize sormaz niye halifeyi getirmediniz? Halifeyi getirmek için ne yaptın sen? Ne çaba gösterdin? Önce ne yapacağız? Kendimizi o cemaate nasıl ehil bir üye yaparız? Hangi cemaate? Yok acı bucu değil, Ahmed'in, Mahmut'un cemaati değil. Ehli sünnet cemaati. Nasıl bir salih üye oluruz? Ha? Onu biz canlandırmamız lazım. Salih üye olmak için ne lazım bize? İslam'ı yaşamak lazım. Ben hakiki hakkıyla İslam'ı yaşamasam o cemaat bulunsa da benim o cemaatene faydam olur. Olsa da bereketsiz olur. Demek ki halife yoktur diye biz tedbir elden bırakmarız. Halife yoktur diye biz salih olma, olmalarız biz salih olamayız çünkü halife yoktur. Sahihdir. Değil o zaman biz kendimizi nasıl salih ederiz? O çok önemlidir. Biz şünnete uyacağız. Halife olsun başımızda olmasın. Cemaat olsun olmasın. Allah'ın emrine uyarız. Cemaati uyuş, oluşturmak için ne yapacağız? Çaba göstereceğiz. Bir de bugün de halifeyi temsil edenler var mı? Var. Kimdir? Bak, Allah Teala diyor ut Allah'ı ve Resul'u Allah itaat edin. Eğer bir şeyde ihtilaf ettiniz dönün ulul Ulil amr ulul amr'a dönün. Ulil amr kimdir? Veli amr kimdir? Yöneticilerdir. Bir de alimlerdir. Asıl da teç başına yönetici değil. Alimlerdir. Aslında alimler diyorlar ki, ehli ilim diyor ki, asıl ölül emir alimlerdir Çünkü yöneticiyi kim seçer? Halifeyi kim seçiyor? Ferzet İslam devletinde halifeyi kim seçiyor? Ehlil halli vel iqd. Alimler heyet. Bak Hazreti Ömer altı tane kurdu. Bu heyetten birinden ensiz etsin dedim. O heyet bugüne kadar devam ediyor. Demek ki alimler bizim asıl veli emrimizdiler. Halife seçemediler şu anda, bizim İslam aleminin hali bellidir. Ondan dolayı halife seçemiyorlar diyelim. Biz kime uyacağız? Halifenin naibi, onun temsilcisi kimdir bugün de Alimlerimizdir. Alimlerimize uyacağız. Ne de uyacağız? Bize deseler böyle yapın, bu fitnede böyle yapın, bu ameli böyle yapın, biz uyacağız. Yeri gelse bir günde bize alimlerimiz dese sizin üzerinize cihad vacip oldu çıkın cihad edin çıkacağız. Ha? Ama siz şu anda çıkmayın bu ülkede biz çıkmarız. Çıksak ne olur? Cemaate muhalefet olur. Çünkü İslam devletini bugün de kim temsil ediyor? Alimler temsil ediyor. Bir her Müslüman kime uyması lazım? cemaatin gereği halifeye uyması lazım. Halife yer üzerinde yokuysa kime uyacak? Alimler uyacaktır. Hatta alimlerin imkanı olur ne yaparlar? Halifeyi tayin ederler İslam devletine kurarlar. Bu arada biz bunu yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Çünkü Resulullah haber vermiş. İşte demiş ki önce mülk olur, e, raşit, riş, raşit halifelik olur, ondan sonra kral Adalet krallık olur, ondan sonra zulüm krallık, ondan sonra karışıklık olur. Şu anda biz karışıklık döneminde yaşıyoruz. Ondan sonra ne olur diyor? Karışıklıktan sonra Raşid Halifelik dönemi döner. O da mehdiyle döner. Biz bu aradayız şu anda. Ha bu arada olabilir birden İslam devletini kurar ama hilafet değil. Bir köşede İslam devleti kurulur. Bu hilafet değil. Olabilir. Bazı devletler bugün günde bazından daha ehvendir. Bazının şerri daha güçlüdür. Sonuçta hepsi İslam değil. Ama bazı bazından daha farklıdır. E biz ne yapacağız burada? Nasıl tahammül yapacağız? Halifeye uyacağız. Halifenin emrine uyacağız. Halife yok ise alimlere uyacağız. Bugün de alimlerimiz bize ne derse Öyle yapacağız. Bugün de bize alimlerimiz ne diyorlar? Şimdi mübhem konuşmayalım. Biraz daha açık konuşalım. Alimlerimiz bize ne diyorlar? Her ülkenin kendi şeyine göre, durumuna göre şey yapmışlar. Bizim Türkiye'de alimlerimiz ne diyor? Yani bütün dünyada ne yapacağız alimler diyorlar? Biz şu anda diyorlar her çeşit şey kendi İslamını yaşasın. Bir de yaşatmaya çaba göstersin. Yani biz bugün İslam devletini kurmak için ne yapacağız? 5-6 tane toplandık. E cihad yapabilir miyiz? Koskocaman devletleri çöktürebilir miyiz? Devletler hepsi çök salmış. Bir de hepsi batıya bağlıdır. Hiç yani süper güçlere bağlıdır. İslam devleti, İslam aleminde hep söyledir. Biz ne yapacağız? Biz eğitim yapacağız. İnsanları yetiştireceğiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle başladı. Bak 13 sene Mekke'de ne yetiştirdi? Hakiki adam yetiştirdi. Üç sene gizli davet yaptı. Üç sene Resulullah gizli davet yaptı, biliyorsunuz. Hiçbir şey demiyordu ben Müslümanım. hiç. Üç sene tadıca gizli irtibatlar kuruyordu. Kaç tane adam buldu o zaman da? Elinin sayısı kaderiydi. Ondan sonra 13 on 10 sene aleni davet yaptı Mekke'de. Darul Erkam'da kaç tane adam yetiştirdi? 40 kusur. Ama nasıl adamlar yetiştirdi? Her birisi bir lideridir, imanlı lider. Ne yaptılar bunlar? Bedir, Uhud, Handak, Hüneyn Bu savaşları yarım adayı çöktüren liderleridir. Temizleyen şirkten liderleridir. Ondan sonra ne yaptılar Resullullah'tan sonra? O liderler, Darül Arkam'da yetişen sahabeler, kumandalar ne yaptılar? İki umbratörlüğü o zamanın iki süper gücünü çöktürdüler. E biz de aynı metodu uygulayacağız. Ne yapacağız şu anda? Biz nesil yetiştireceğiz. Nesil yetiştireceğiz, o cemaatin salih üyesi olsunlar Yarın o cemaat, çünkü bir ordu askersiz olmaz, asker de eğitimsiz olmaz. Bu kaydedir bir artı bir için. İslam cemaatini kurmak için ne lazım? Salih Müslümanlar lazım. E bu salih Müslümanlar nasıl gelir? Biz şimdi İslam devletini edelim bir ülkede Müslümanlar devletele getirdiler. Ne yapabilirler? Şeriat kursan senin kim destekler? Halk seni de desteklemezse ne yapacak? Ha? Halk seni desteklemese bir şey yapabilir misin? O zaman sen de kaldırdığın o diktatörler gibi olursun. Ne yaparsın? Dayatmayla İslam'ı dayatırsın. İslam, la ikraha fiddin. Allah Teala zordan İslam'ı kimseye dayatamazsın. İslam akıl mantık dinidir. Arz edersin insanlara daveti celille, Cücün oldun İslam devletini kurdun bu sefer daveti yaymaya kıyacaksın. 13 sene Resulullah Mekke'de kimseyi İslam'a zorlamadı. Savaş da yokuydu. Cihad da olmamıştır. Ama sonra nerede oldu feriz? Medine'de devlet kurulduktan sonra cihad ferz oldu. Biz şu anda ne yapacağız? Biz davet yapacağız. Ha bu değil ki cihadı biz iptal ediyoruz. Haşa ve Cihat Cihad var. Bugün de ülkemize İslam devleti olmasa da ülkemiz, bize Yunanistan saldırsa biz bakarız mıyız? Bakmazız. Vacip olur üzerimize ülkemizi savunmak, o ayrıdır. Ama biz bu cihadi difahtır, bu ayrıdır. Bu difaht cihadı, çünkü bu bizim devletimizdir. Ha sonradan bir grup insan gelmiş şeriatı kaldırmış, bu değil ki devlet ele geçti. Bu Müslüman devlettir, Müslüman devleti kalacaktır, kıyamete kadar. Ama ister bu 100 sene olsun, 200 sene olsun sonuçta dönecektir. Resulullah'ın verdiği haberler. Ama asıl cihad nedir dedi Cihad-u da'va. İslam devleti kurduktan sonra gidersin yer üzerinde Allah'ın dinini hakim kurmak için. Kim engellese seni onunla cihad edersin. İşte İslam devletini kurmak için cemaat lazım. Cemaat, cemaat için ne lazım? Salih müminler lazım. Onun için arkadaşlar cemaate birlik, barabarlık nedir? Ehli sünnetin olması olmasıdır. Hepimizi Allah Subhanahu wa Taala neyi emretmiş? Birlik beraberliğe. Wa'tasimu bihablillahi cemian. Bu bizim ölçümüzdür. Allah'ın dinine, şeriatine sımsıkı sarılalım. وَلَا تَفَرَّقُوا Diğer ayetlerde geçiyordur ki Siz gruplaşmayın Hizibleşmeyin Diğer ümmetler gibi tefriheye düşmeyin Bunlar hepsi neye teşrüktir? Tarihten Allah Subhanehu Teala bize örnek veriyor Neden? Biz düşmeyelim ihtilafa Birlik, barabarlık olalım Birlik, barabarlık olmak için en önemli sebeplerden birisi, ikinci iki sebep var, en önemlidir. Birincisi dinimizi hakkıyla bilmemiz lazım. Hakkıyla dinini bilen. Birlik, barabarlık olur mu? Olur. Hakkıyla dinini bilmek nedir? Şert değil ben bildim namaz nasıl kılınır, zekat nasıl verilir, doğru itikat nedir? Evet bunlar hepsi önemlidir. Ama bizim din dedik, şeriat dedik bir tamamdır. Bir bütün bir şeydir. Bunun içinde ahlak var, eğitim var. Bunları da bilmemiz lazım. Yani gıybeti ben bilmesem ha, ihlefe düşer miyim? Düşerim. Şeytanın giriş nukdasıdır gıybet. E bu kardeşler benim kardeşimdiler. Şeytan gelir bu arkadaş bana yan baktı. Otururup arkadaştan gıybetin ederim. Şeytan girdi. Cemaat bozuldu. Ya olur mu bir gıybetten cemaat bozulsun? E bunu hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz. Büyük ateşler bir çibritten olur. Bir kıvırcımla olur. Baş düşman var. Onu ne yapar? Çörükler. Çörükler ve destekler her zaman ona destek verir. Büyütür o meseleyi. İkincisi, adep, urf. Bunları hepimiz bilmemiz lazım. Hoşçörü. Affetmeh. Sevci, bunları biz canlandırmasak hayatımızda nasıl insanoğlu kardeşımıza hoşörü gösterebiliriz? Biz bunun hakiki İslamiyet'te şeyi nedir bilmemiz lazım ki yaşayalım bunu. Bilmesek ne olur? İşte bugün halimiz olur. Bugün de benim dediğim en iyi içim anlar, bugün de bizler anlarız. Çünkü bugün de tam ihlefin içinde kendimizi bulmuşuz. İhtilafın sebeplerini de hepimiz biliyoruz. Nedir sebepleri? İşte İslam'ın eğitim, terbiye, ahlak matodunu hakkıyla anlamamamış. Anlamadık ve canlandırmamışız. İşte neye düşürüz? İhtilafe düşürüz. Birinci sebep nedir dedik? Dinimizi iyi bileceğiz. İhtilafe düşmemek için. İkinci nedir? Düşmanımızı iyi tanıyacağız. Düşmanımız kimdir bizim? Gayrimüslimler, evet gayrimüslimler düşmandır. Ama burada asas düşmanımız, onların da lideri kimdir? Şeytan. Savaşı kazanmak için askerler diyorlar ki, düşmanımı tanımam lazım, savaşı yüzde elli kazanırım. Ondan sonra savaşa inir. Silahı nedir, gücü nedir, matodu nedir, planı nedir bileceğiz. Biz de düşmanımızı hakkıyla tanımıyoruz, ondan O'nun tuzağına düşüyoruz. Biz şeytanı hakkıyla tanıyacağız. Allah Teala bak bize emrediyor. Diyor şeytana uymayın. Şeytanın adımlarına uymayın. Demek ki adımları var. Şeytan gelip birden sana demez bu böyledir, bu siyahtır, bayıldı. Basamak basamak basamak basamak getirirse sana, istediği mesele dayatır. Sindire sindire. İşte biz ne yapacağız? Düşmanımızı iyi tanıyacağız. Hakkıyla tanıyacağız. Oyununa gelmeli. Bu çiçeği elde etsek Allah'ın izniyle bu bu şube, iman şubesini en önemli şubelerden birisini ne yaparız? Canlandırıp yaşarız. Salih Müslüman oluruz. Bizim hedefimiz İslam devletini kurmaktır. Ama bizim görevimiz nedir? Yolda yürümektir. Değil ille bizim elimizden kurulur. Biz yürürüz, yolu bu kadar temizleriz. Bizden sonra gelen temizler hedef kurulur. Biz çünkü neyle sorguya çekiliriz? Kendi istita'emizle. Ne yapabiliriz? Onu ile sorguya çekiliriz. gücümüzün haricinde Allah subhanehu ve teala sorguya çeker mi? Haşa bakar. Ayette geçtiri gibi allah Teala insanın gücü kaderi emreder onu. Emirleri bile, itaatleri bile gücü kaderi verir. Hiç kimse diyebilir mi, iddia edebilir mi? Şeriat'te gelen emirler bir insanoğlunun takatinden fazladır. İmkan yoktur. Bak Allah, Subhanehu Teala senede bir ay oruç ol diyor. Hiç kimse diyebilir mi? insan oğlu nasıl bir ay orada olsun? Halbuki gayrimüslimlerde mesela Hindoslarda orada görür, sene boyu orucu oluyor. Demek ki takati var. Ama sen tembelsin, bir mahana arıyorsun zordur diyorsun. Namaz beş vakit, hiç kimse diyebilir mi? Beş vakit zordur nasıl kılıyoruz? Üçe indiririm bunu. Allahu Teala Demek ki bütün emrettiği emirler, sınırlar nedir? Hepsi insanın yapabilecektir. Allah mutlak adalet sahibidir. Zulmü kendine haram kılmış, kulları arasında da haram kılmış. Hiç zulme mi kuluna? Etmez, haşa ve kafir. Ondan dolayı arkadaşlar bu cemaat meselesi çok önemlidir. Bu cemaate biz sarılmamız lazım bu cemaati iyi anlayalım ondan sonra bu cemaate nasıl bir salih üye oluruz onu da bilmemiz için dedikçe dinimizi bileceğiz düşmanımızı tanıyacağız bu gündeki bütün hastalıklarımız nedir bu çişeyi canlandırmıyoruz her çeşit de edir dini yaşıyor biliyorum ama kimse yaşamıyor nefs şeytana teslim olur dedir allah Teala şeytanın gücünü insan üzerinde musallat edemez. İnsanın bedenine, fiçine giremez. Sadece bir kapısı var. Birçok kapısı olsaydı takatimizden fazla olurdu. Bir kapısı var. O da nefistir. Onu tut. Şeytan sana hayatta gelemez. Ama biz tutmuyoruz maalesef. Nefisten dolayı he, ne yapıyoruz? Birbirimizle nihtilaf ediyoruz. Öyle oyna yatırıyor bizi. Düşmana hoş görüyor ama kendi kardeşime bütün İslam'ın inceliğini uygulamak istiyor. Bu da nedir? Bu da cahilliktendir. Şeytan diyor, yüzeyi nüle kumsu, ameli kum fatara haz. Çöte amellerinizi gözünüzde süsler, güzel görersiniz. Her şey diyor ben haklıyım. Her şey diyor ben doğruyım. O beni hata yaptı. O zaman ne oluyor? Mesafe geldikçe. Ayrılıyor. Onun için cemaatlere baksak bugün de Türkiye'de kaç tane cemaat var? Sayısız. Hatta bir cemaat ad vermeyelim bir cemaat. A cemaati kaç tane cemaat olmuş? Bakıyorsun onun 15 tane. Bakıyorsun o cemaati kuran şahıs hepsi 40-50 senedir yani 60-70 senedir vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra bugün de canlı telebeleri de var aramızda. Ama nedir? 10, 15, 20 camat olmuşlar. Neden? Demek ki her şey ene. Ene meselesi. Anlamamışız iyi İslamiyet. Bir de düşmanımızı hakkıyla tanımıyoruz. Ne yapıyor bize? Giriş yapıyor. İstediği gibi oynatıyoruz bizi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ceziretul Arab. Arab yarımadasında şeytan artık umidini kesti ibadet olamaz onlar bildi onu da kabul etti ama nereye razı, razı oldu aranızda birbirinizi tahriş yani karıştırmak he? birbirinize düşürmek meselesini oradan kazanacaktır ve bir günde bunu canlı olarak yaşıyor muyuz yaşıyoruz şimdi biz Müslümanlardan gayrı Müslümlerden bahsetmiyoruz biz Müslümanların arasındaki ihtilafe Bakarken nedir bunlar? Hepsi birbirine düşmüş Müslümanlar. Sonuçta da hepimiz aynen kibleye dönüyoruz. Aynen kitap duyuyoruz. Aynen sünnet duyuyoruz. Aynen kuvveti bağırıyoruz. Aynen fıkıha dönüyoruz. Aynen ehl-i sünnet duyuyoruz. Aynen dört imam diyoruz ama aynen yolda beraber yürüyemiyoruz. İşte bu cemaati anlamamız lazım. Bu da imanın şubelerindendir. Bizim üzerimize bunu bildikten sonra görev ne düşer? Biz atalarımızdan, babalarımızdan gözümüzü açtık, bu ihtilafı gördük. Bunları elimizin arkasıyla itmemiz lazım. Bu doğru değil diyeceğiz. Doğru olan nedir? Ha olabilir. Ben çaydır, İslamiyet'tir gelmişim. Bir senedir hidayete varmışım geldim, baktım, mevcut cemaatler bulardı. Bunları, bunu bildikten sonra doğruyu bular atacağım. Ne yapacağım? Araştıracağım. Sahabe nasıl cemaat olmuş? Büyük alimler nasıl yaşamışlar? Ne yapmışlar? Fitnelerde ne yapmışlar? Oları ne yapacağım? Uygulayacağım. Canlandıracağım, yaşayacağım. Hatta ben kurtarayım. Yoksa kurtuluş yolu yoktur. Bir hilefle gitsek, Rabbi'l âlemin karşısına karşısına vay halimiz. Ne yüzden gideceğiz? Allah Teala diyor hilaf şerdir. Biz hilafen gidiyoruz. İşte dedik ki bunun da işini ne çözer? Nefsimizi elimize alacağız. Yok nefsimize teslim olacağız. Sabah namazından çıktık camiden önümüze en bize aziyet veren musulmanı gözümüzün önüne getireceğiz. Ben inanıyorum şer'en benim hakkımdır bu adamdan mahkeme sayılır bu adamdan hakkımı almam alacaktım. Kadı demene bundan hakkımı alır. O adamı ki ben inanıyorum bana insanlar da hak veriyorlar. Bu adam seni zulmetmiş. Ama Müslüman mı? Müslümandı. Getiririm gözümün önüne getiririm. Ondan sonra derim bu adamı ben Allah'ı zahmet ettim hiç kalbinde bir çin yoktur. Var ise de Allah'a ettim. Allah kendisi bilir. Ben affettim. Bu toplumda bu lazım bugün. Yani Hazret e, e, Nebiullah İsa aleyhisselam'den bir rivayet var. Diyor ki Hazret İsa dermiş, <gülüyor> bir bir tokat attın kardeşine, deme niye attın O bir yüzünü ver. O bir tarafını ver. Bu meşhurdur Hazret İsa'nın. Ama ben ne diyorum? Hz. İsa'nın metodunu bugün de uygulamak bile geçersizdir. Çünkü karşı taraf o kadar fıkı yoktur anlasın. Sen derken ona seni attı bir tokatı gel bu tarafa da at. Vallahi atar. Çünkü o fıkı yoktur anlasın. Desen kardeşim Allah rızası için niye attın? Onu da anlamıyor. Onun için ne diyeceksin? Allah rızası için affedeceksin. Hoşgörü burada işte. Hoşgörü senin hakkın iyiliğinde hoşgörü. Yok sen benimle iyisin. Çok iyi geçiniyorsun. Ben seninle hoşgörü Ve E bu hoşgörü neresi? Zaten sen benimle iyisin. Hoşgörü kim Bizim hakkımızı yerlerdendir. Onun için böyle anladık, böyle yaşadık. Allah'ın izniyle salih Müslüman oluruz. Bu cemaatin salih üyesi oluruz. Evet. Bu da İmam Beyhaki'nin 50. şöbesi. Evet. 51'e devam ediyoruz. 51. İnsanlar arasında adaletle hükmetmek. Evet. Bu da asıl da bağlıdır yine cemaatin meselesi. 51. Şübe İnsanlar arasında adaletle hükmetmek. Ehli sünnetin zaten en büyük şâri nedir? Adalet. Adalet nedir? İtidal. Adalet itidal, vasat. Terazi terazini böyle kaldırdın. Çi tarafı dengelendi nedir bu? Adalettir. Bakın mahkemede koyarlar bunu. Adalet sağlansın. İki tarafı dengelendi Adalet sağlandı. Bu adaleti nasıl sağlarız? Önce bu adaleti bir bileceğiz. Ondan sonra sağlamaya ehil oluruz. Yoksa kim sağlayabilir bunu bilmeden? فَاقِدُ şey اِلَا يُعْطِيهِ Alimler demişler. Bir şey sende yokysa onu veremezsin kimseye. Sen adaleti anlayacaksın. Yaşayacaksın. Yaşayacaksın ondan sonra verebilirsin insanlar. Asıl adalet nedir? Allahu Teala'nın emrine uyup şeriatini kendi nefsinde canlandırmaktır. Asıl adalet budur. Sen kendi adalet niye diyorsun adalet? Adalet Allah seni yaratmış, rızkını veriyor. Ona kulluk yapacaksın. Ne oldu bu? terazi dengelendi. Allah sana rızkını vermiş, yaratmış. Hayat vermiş, sen gidip Allah'a ibadet etmiyorsun. Bırak kimseyi elde etmiyorsun ama boş böyle havada yaşıyorsun. Bu adalet mi? Değil. Asıl adaleti ins, ilk insan oğlu kendi nefsinde anlaması lazım. Asıl adalet Rabbil Alemini tevhididir. Tevhid nedir? Tekleme. Rabbil alemin her şeyde tektir. Ortağı, eşi, şeriki mutlaka yoktur. İstisnasız yoktur. İşte bu nedir? Asıl adalettir. Dengedir. Allahu Teala nedir? Tektir, şeriki yoktur. Ortak koşmayacaksın ona. Ya şer değil diyecek. Ortak koşmayacaksın ona. Bize öğretmişler işte müşrikler. Puta tapıyordular. Şeytan uyanıktır ya. Şeytan güncel de, de, de, de, şey yapar. Havantacı var dedik. Hazret adamdan bir güne kadar nedir? Hazret adamdan bir güne kadar e, e, var şeytan e, tecrübe kazanmış. Uyanıktır. Sinsidir. Ne yapar? Matodunu değiştirir. Güncelleştirir. Gelip sana demez putatap. Adaleti bozmak için senin nefsinde putataptırmaz seni. Nefsine, havana, mantıkına, aklına. Zaten iblis nasıl çıktı cehennemden? Pardon cennetten. Çünkü akıl mantık yürüttü. E onu da seni aşılar. Allah'ı ne de tekleriz? Tevhid. Herşeyi de tekleriz. Rububiyeti detekleriz. Nedir? Nedir? Her şeyi Allah yaratmış. Allah rızık verir. Allah sıhhat verir. Allah afiyet verir. Allah ne verir? Hastalığı verir. Allahu Teala öldürür. Allahu Teala diriltir. Allahu Teala yağmur yağdırır. Cüncel hayatımızda evrende ne var? Bizim irademizin haricinde hepsini Allah'a nispet etmemiz lazım. Çünkü bir evrende dedi iki şey var, bir halik bir de mahluk. Her şeyi Rabbil Alemine yönlendirsek ne olur? Burada Allahu u Teala'nın adalet yaptığı neyinde? Is rububiyetinde. Sonra neyinde adalet yapacağız? Tevhidinde, üluhiyetinde. Üluhiyet nedir? Sadece tek o ilahlığa hak etmiş. Tek Tanrı o olacaktır bizim için. İlah nedir? Bir şeyi kutsallasan, sadece onu için amel yapsan o ilahtır derinde. O da kimdir hakkıyla? Allahu u Teala'dır. O zaman biz adalet gereği hiç Allah'tan başka hiçbir şeyimizi yönlendirir miyiz? İbadetlerimizi, amellerimizi yönlendirmeyiz. Bütün amellerimiz kim hiç olacak? Allahu Teala için. Sonra isminde ve sıfatında isim sıfatında nasıl Allah'ı tek ederiz? Allah'ın isim, güzel isimleri yüce sıfatlarına eşiti benzeri yoktur. Onu ne misilleriz? Ne teşbih ederiz? Ne kimseye benzetiriz? Allah deriz mutlak nedir? Tektir. Her şeyde de tektir. İsimleri mutlaktır. Tektir. Sıfatları tektir. Ona benzer yoktur. Teşbih, teşbih bulardan uzak olduğumuzda ne olur? Allahu Teala'nı hakkıyla tevhid etmiş oluruz. Burada ne oldu? Adalet sağlandı. O zaman ben hakiki İslamiyeti yaşadım. Zaten hakiki İslamiyet üç tevhid arasındadır. Her şey Allah Teala'nın elindedir. Sadece Allahu Teala'ya ibadet olunur. Allah tek çir şeriki yoktur her şeyde. İsminde, sıfatında ne oldu? Sen adaleti kendi sağlandın. Yani sen hak ile yaşadın. Eyvah bu şeriati yaşayan ne yapar? Hiç karşı tarafına zulmeder mi? Etmez. Hükmetsene ile hükmeder Adaletle hükmeder. Onun için ehli sünnet vel cemaat hakiki İslam'ı yaşadıkları için Matodları nedir? Adalet. ehli i sünnet muhaliflerine bile adaletle hükmederler. Muhalifleri neyden hükmeder olara? Tekfir ederler. Hiç gördünüz mü ehl-i sünnet tekfir etsin kimseyi? Etmez. Kimi tekfir eder? Allah bu Resulü kimi tekfir etmiş onu tekfir eder. Allah demişse de, kafirler müşrikler kâfirdiler, küffarlar kâfirdiler. E ee, dinsizler, ateistler, kafirler kafir olur. Yen de şart koşmuşlar. O şartları çiğneyen kafir olur. Onları tekfir ederler. Ama karşı tarafa neyle adalet ve insafla hükmederler? İşte bu ehli sünnetin en büyük neyidir Semboludur. Karşı tarafa adaletle hükmederler. Adalet nedir? Allah'ın emirleri ve şeriatleri ölçüsünden çıkmazlar. İşte bu çok önemli meseledir. Şeriatın emrinden ve ölçüsünden çıkmamak lazım. Çıktın ne olur? Adaletsizlik sağlanır. Nefis girer ortaya, yere. Şeytan girer ortaya. yere. Ama büyünde sen diyebilir misin? İnsanın kurduğu düzen adaletli mi? İmkanı yoktur. Asıl adalet nedir? Allah'ın Şeriatidir. Yer üzerinde tarih var. 1300 sene hakkıyla uygulandığı mekanlerde, zamanlarda ne olmuş? Adalet yerini bulmuş. Hiç kimseye zulm olunmamış. Ama kısa bir dönemde insanın düzeni yer üzerinde hakim olursa nedir? Bugün de bak her şey adaletsizlikten şikayetsidir. Yani bugün de biz Türkiye'de yaşıyoruz. He? 89 bakuzan senedir ne var? İnsan düzeni bir. Şeriatı kaldırdılar, insan düzeni getirdiler. Tamam. Sağlanıyor. Ama bak her sene yeniliyorlar. Ya bu yanlış idrü düzelttik. Yanlış idrü düzelttik. Yanlış idrü düzelttik. Hatta şimdi anayasayı yanlıştır dili yeniden yazacağız. Hep böyle törpülüyorlar. Neden? Çünkü Mükemmellik sadece Allah-u Teala hastır. Kendileri diyorlar adaletsiz. Bak kendilerini şu anda birbirlerini mahkemeye veriyorlar. Yargılıyorlar. Neden? Çünkü insanın bu tabiatidir. Adaletsizliktir. Ne olması lazım? Allah'ın şer'inde hakiki adalet var. ehli i sünnet onu yaşamış ve canlandırmış. Bir ehli i sünnetin ferdi bir şahıs ehli i sünnetten Hakkıyla ehl-i sünnetin metodunu, şeriatını, Allah'ın emrini, şeriatını anlasa adaleti kendi nefsinde yaşar. Yaşadıkça da ne yapar? Atrafına gösterir. Onun için adaletsizliği alinden bıraktın, bütün meselelerde ne olur? Zulm olur. Adaletsiz, adaletlik nedir dedik? İnsan önce öz kendi nefsinde adaletlik eder. Kendi evinde hanımıyla adaletlik sağlar devletleri de adaleti sağlar. İşlediği yerde adaleti sağlar. Zulmetmez, etmez. Arkadaşlarıyla, çevresiyle, toplumuyla hatta insanın haricinde mahlukatlarla adaleti sağlaması lazım. Ve evrende ne kadar canlılar var? olardan. sen yeri, yerildiği yerde olur mu sağa sola hayvanları da şatarsın boş yere? Adaletsizliktir bu. Adaleti nerede sağlayacaksın? Evrende de sağlayacaksın. Her yerde sağlayacaksın. Cansızlardan sağlayacaksın. Sen olur mu durduğun yerde gidip bir canlı ağacı kırarsın? Bu adaletsizliktir. Adalet gereği o ağaç orada faydalıdır duracak. Sen ne yaptın? Adaleti bozdun geldin o ağacı kırdın. Bunu kim yapar? Adaleti anlamayan yapar. Eydir ben adaleti bir de okullarda insanın yazdığı adaletten okudum. Desen ne olur? Evet, insanın yazdığı adaletler de hepsi batıl değil. Sonuçta Allah'ın hükmünden alınmış yer üzerinde adaletler. Büyük Hazret Adem'den bugüne kadar insan insanlık tarihinde Allah Teala insanların başını boş koymamış. Her kariyeye diyor, her köye ben peygamber gönderdim Allah Subhanahu Teala diyor. Hatta kullarımın hicreti kıyamet gününde olmasın. Yani sevinmesinler romanları şey yazmışlar, yani Yonanlar e, yazmışlar, yani Avrupalılar anayasa yazmışlar, yani Fransızlar en son dönemde e, şey devriminde, sanayi devriminde işte anayasa yazdılar, Bugün de filan yazdı. Bunlar nereden gelmiş? E Allah'ın Bunlar hepsi Allah'ın şeyinden gelmiş, e, dinlerinden. Cengiz Han'da bile yasayı yazarken neyle yazdı? Yine İslam'dan aldı birçok yasalarını. Geliyordu bir şey görüyordu, güzel evet bu da yasa olsun diyordu. E o güzel şeyi kim getirmiş yer üzerinde? Peygamberler getirmişler. Yoksa insanoğlu bir günde buluyorlar, mesela e, Afrika'nın bir köşesinde bir köy, hiç kimse varmamış oraya yem yem gibi yaşıyorlar. Demek ki var ise içinde ama gerçek adalet bir de adaleti bildin. Nasıl kontrol edersin bunu? Başında senin bir gücü olmasa o gücüden korkmasan umitten, sevgiden olmasa nasıl adaleti sağlarsın? Onun için bugün de hakimlerimiz bile adaletsizlik yapıyorlar. Bak bu de hakimler birbirlerini mahkemeye veriyorlar. Savcılar birbirlerini mahkemeye veriyorlar. Bu Türkiye'de değil, her ülkede var. Neden? E çünkü o da insan, başında bir gücü olmasa ne yapar? Kendi nefsine yenir. Yen paraydan, yen akrabası, yen sevgilisi, yen dostu, yen cemaati, yen partisi, yen izbiyen bu hakeze. Ama şeriatın adaletinde ne var? Allah kurası Allah rakiptir iki tane melek var. Yazıyor. Soldaki yanlışları yazıyor. Sağdaki ne yapıyor? Doğru yazıyor. Bu adaleti sağladık Allah'ın izniyle o grupta ondan önceki halifelik şubesinde biz o ni getirmek için en güzel salih Müslüman oluruz. Bu cemaatte ve bu devlette. Evet, yücünde bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil alemin. O salatu ve selamu ala seyyidil mursaleen.